Abese Suresi Mekke'de nazil olan bu sure 42 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Abese ve tevallah enca'ehu'l-e'mâr Yanına görmeyen ama biri geldi diye Yüzünü ekşitti ve sırtını döndü. <gülüyor> ne bilirsin, belki de alacağı öğütle arınacaktı. Yahut, nasihatı dinleyip, ondan yararlanacaktı. <gülüyor> Ama, irşada ihtiyaç duymayana ise, ona dönüp itibar ediyorsun. Halbuki, kendisi arınmak istemiyorsa, onun arınmamasından sana ne? Ve men Fakat Allah'a saygı duyarak, sana şevkle koşa koşa gelenle sen ilgilenmiyorsun. Hayır, öyle yapma. Çünkü o ayetler öğüttür. Uyarıdır. Artık isteyen ders alır. O ayetler, şerefli, yüce ve tertemiz sahifelerde, iyilik timsali çok değerli katiplerin elleriyle yazılıdır. قُتِلَ Kahrolası kafir insan. Ne nankördür o. Min اَيْيْ şeyin خَلَقَهُ min نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ ثُمَّ اِذَا شَاءَ Yaratan onu neden yarattı? Bir meni damlasından yarattı. Yarattı ve güzel bir biçim verdi. Sonra da hayat yolunu kolaylaştırdı. En sonunda da onu öldürür ve kabre koyar. Daha sonra da istediği zaman onu diriltir. Hayır. İnsan Allah'ın buyruğunu layıkıyla yerine getirmedi. Fel yanzuril insanu ila taamihi emma sadabnal ma'a Hele insan, yiyeceklerinin kaynağına bir baksın. Biz yağmuru gökten şırıl şırıl döktük. Sonra nebat bitsin diye, toprağa iyice sürdük. Orada hububatlar, taneler, üzümler ve yoncalar, Zeytinler ve hurmalar, Ağaçları gür ve sık bahçeler, Meyveler ve çayırlar bitirdik. ve <gülüyor> Bütün bunları, Sizin ve davarlarınızın faydalanması için yaptık. <gülüyor> Ama vakti gelip de, O kulakları patlatan, dehşetli gün geldiği zaman yalmayıp i̇şte o gün kişi kardeşinden Annesinden ve babasından, eşinden ve evlatlarından bile kaçar. O gün onlardan her birinin başından aşkın derdi ve tasası vardır. Vucuhu yevme idin musfiratun dahikatum mustebşire. Ve vucuhu yevme idin alayha gadrun tadhatuha qatere. Yüzler vardır o gün. Pırıl pırıldır, güleçtir, sevinç doludur. Yüzler de vardır, toza toprağa bulanmış, üstünü karanlık kaplamıştır. İşte bunlar kafir, günaha da danan, haktan sapan kimselerdir.